bir ekonomi ekoloji programından daha merhabalar. Bu hafta e, 2013 yılının ilk ayını e, bitirmek üzereyiz. Bu ilk bir aylık e, dönemde neler konuşuldu iklim değişikliği, çevre anlamında? Bu hafta biraz onları ele almak istiyoruz biz. E, öncelikle bu geçen hafta yapılan e, Davos'taki World Economic Forum, e, Dünya Ekonomik Forumunda e, ele alınan e, konuları e, biraz e, irdeleyeceğiz. Bunun öncesinde e, Dünya Ekonomik Forumu'nun hemen öncesinde bir e, global risk e, raporu yayınlandı. Ondan bahsedeceğiz. E, ve e, oradaki oturumlarda ele alınan e, iklim değişikliği ile ilgili e, meselelerin... E, boyutunu, vahametini e, biraz dile getirmek istiyoruz bu hafta. Ve onun dışında tabii e, yine Türkiye'de e, enerji politikalarıyla ilgili, e, e, e, ilgili bir takım gelişmeler oldu. Greenpeace'in bir raporu açıklandı. Onun dışında Avrupa'da ile ilgili bir takım gelişmeler oldu. Onlardan bahsetmek istiyoruz bu hafta. E, Davos'la başlayalım istersen Barış. Tabii. <gülüyor> ee, evet. Şimdi Davos'ta e, aşağı yukarı oturumların %15'i gibi e, bir sayı e, daha çok bu iklim değişikliği, gıda fiyatlarının yükselmesi, gıdaya erişim gibi meseleler. İşte bu en az gelişmiş olan ülkelerde yaşayan insanların iklim felaketlerinden etkilenmesi meselesi ve onların nasıl korunacağıyla ilgili meseleler ele alındı. Ancak burada bakış açısıyla ilgili biraz daha bir değişiklik olduğuna şahit oluyoruz. Forumun kendi özgün yapısıyla ilgili Forumun kendi özgün yapısı de, demesek bile genel olarak katılımcıların bakış açısı da e, ister istemez oradaki e, siyasi elitleri ve iş dünyası e, temsilcilerini ister istemez e, farklı düşündürmeye e, farklı düşünmeye e, yönlendiriyor. E, bu alanda. Dünya Bankası'nın bu iklim değişikliği meselesine bakış açısında geçmiş yıllara oranla çok ciddi bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Onlar Davo, pardon, Doha'da Davos'tan önce Doha'daki iklim zirvesi esnasında da bir rapor yayınlanmışlardı ve iklim değişikliğiyle ilgili mücadele gerçekleştirmediği takdirde 4 derece daha ısınacağı. 2 derecenin artık. Evet. Hedef olmaktan çıktığı, çıktığı bile konuşuluyordu. Konu, evet ve orada 4 derece e, rakamı telaffuz ediliyordu. Şimdi bu Dünya Bankası'nın e, başına gelen e, yeni e, Jim Yong Kim e, enteresan bir adam. E, göreve geldiği tarihten sonra e, Dünya Bankası'nın çeşitli kademelerindeki e, yöneticileri... Bir araya getirmiş onlardan çeşitli raporlar istemiş ve öncelikli bir takım mücadele edilmesi gereken konular başlıklar ortaya koymuş ve bunlardan bir tanesi yani eğitim ve iklim değişikliği meselelerine çok önemli ve aciliyeti olan konular olarak belirlemiş ve bu konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamaları var yine keza aynı şekilde Davos'un hemen öncesinde bir röportaj vermişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da yine iklim değişikliği ile mücadele konusuna çok dikkat çeken açıklamalar yapıyor. Tabii burada bizim programımızın da boyutu itibariyle ekonomi ve ekoloji arasındaki paradokstan biraz daha e, iş e, farklı bir boyuta e, geçiyor ve ekonomik büyümenin aslında iklim değişikliğiyle mücadeleyle doğrudan bağlantılı, bağlantılı olduğunu ortaya koyan açıklamalar raporlar e, burada ele alındı ve bunları e, genel olarak çok e, olumlu gelişmeler olarak addedebiliriz çünkü orada bir sürü siyasi ve iş dünyası temsil eden dünya çapında insanlar bunların hepsi onların bunları dinlemesi ve yani bir şekilde notlarını alması ajandalarına alması gelecek için yani umutlu olmamız açısından yine de bir fikir verebiliyor. Evet. Aslında ben bu kırılma noktasını şimdi 2013'teyiz ama belki 1999'a Amerika Hı -hı. Birleşik Devleti, Seattle, Seattle'a götürmek, Seattle mücadelesine götürmek gerekebilir. Çünkü ee, orada yüzlerce farklı kesimden gelen koalisyonlar çevrecilerden, e, işçi hakları savuncularından, kadın hakları savunucularından, 3. Dünya ülkeleriyle gelinen e, insanlar e, Dünya Ticaret Örgütü'ne karşı bir büyük bir protesto gerçekleştirmişti ve e, bloke etmişlerdi müzakereleri hı hı. orada çünkü e, ticaretin daha da liberalleştirilmesi özellikle e, tarıma dayanması e, tarıma gelip dayanması söz konusuydu ki tarımdan ve balıkçılıktan özellikle e, gelişmekte olarak verdi ve geliş, az geliş ülkelerde milyar, milyar, milyar yani milyonlarca yüz milyonlarca insan diyelim e, birebir e, hayatı bu gıdaya bağlı e, tarım ürünlerine bağlı ve balıkçılıktan gelen e, ürünlere bağlı. Oradaki liberalleştirme, e, liberalizasyon e, çok önemli etkileyecekti ve bu büyük bir kırılmaya yol açtı. işte dünya ticaret pardon World Economic Forum'a karşı World Social Forum karşısına geldi. Porto Alegre'de oldu. Ondan sonra evet. çeşitli dünyanın çeşitli kesimlerinde oldu. Hı hı. Sosyal forumlar. Bunlar kentlere kadar indi. E, tematik forumlar oldu. işte evet. kadın ile ilgili tematik bir forum, ile ilgili tematik hı hı. forumlar, eğitimle ilgili tematik forumlar, çevreyle ilgili tematik forumlar. Hatta bu sene Mart ayında Tunus'ta olacak Dünya Sosyal Forumu. Evet. Burada Arap Baharı'yla bir acaba bir kardeşleşme, bir birliktelik olabilir mi diye. Evet. Onun için şimdi 10 yıldaki mücadeleden sonra artık şeyler bunu belki ciddiye almaya başladılar dediğimiz gibi büyük kurumlar dünya. Bir de burada yani küresel krizin inanılmaz etkisi var. Biraz bazı insanlara iklim değişikliğiyle mücadele meselesini anlatabilmek için ceplerinden çıkan parayla. Anlatmak lazım. Yani bu anlatım biçimini aktivistler veya bu işe gönül vermiş insanlar çok belki kabul etmek istemeyecektir. Ama belli kesimlerin hassasiyetini sağlayabilmek için biraz para odaklı konuşmak gerekiyor. O açıdan da bu yine şeyde Dünya Ekonomik Forumu kapsamında açıklanan raporda şöyle deniyor. İklim değişikliğinin dünya ekonomisine verdiği zararı önlemek için 700 milyar dolar harcamak lazım. Eğer bu kaynağı devletler, hükümetler ayırmazsa dünya iklim değişikliği nedeniyle yaşayacağı olumsuzluklar kaynaklı olarak 1.2 trilyon dolar kaybedecek diyor. Ve bu işin aslında... ...en e, vahametli boyutunu şu anda hissedenler, yaşayanlar sigorta şirketleri. Aynen. Tabii özellikle Sandy Kasırgası'ndan sonra e, inanılmaz e, varyansın etmeye başladılar. Ve eminim e, dünyanın bir takım riskli bölgelerinde yani e, zaten iklimi bir takım e, işte, kasırgalara, sellere meilli olan yerlerde iklim değişikliği ile birlikte bu felaketler daha aşırı bir hal alıyor ve belki gitgide bir zaman sonra sigorta şirketleri belli yerlerdeki hasarları sigorta etmekten kaçınacaklar çünkü zararları ya yani zarar demeyelim ama karlılık oranlarında inanılmaz bir düşüş yaşanıyor. Ve tabii e, yani bu tip uluslararası platformlarda e, söylenenlerin sadece sözde kalmaması, işte bu e, oturumlarda konuşulanların e, yapılması gerekenlerin çözüm sürecinin hayata geçirilmesi için de e, sivil topluma ve medyaya tabii bu noktada e, önemli görev düşüyor. Niye önemli bir görev düşüyor? Bu işlerin takibini ancak tabandan gelen e, sivil toplum hareketleri ve e, bu işe, kaynak, zaman ve insan ayıran medya kanalları aracılığıyla olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle yani bir washing, yeşil boyama, yeşil badan çok müsait çünkü bu konular. Evet, evet. Sivil toplumdan bir temsilci alıyorsunuz, yanınıza bir uluslararası bir finans kurumdan temsilci alıyorsunuz. Aa, biz bu konuyu ele aldık diyorsunuz ama ondan sonra işte Dünya Bankası'nın verdiği krediler burada masaya yatırılmalı. İşte Tabi. Hep bahsediyoruz. Evet. Şeyde bu Kapsamda Dünya Bankası'nın e, iklim değişikliği ile mücadele etmek isteyen ülkelere e, bu kapsamda yapacağı, e, ayıracağı fonlar diyelim iki katına çıkartılmış. 7.2 milyar dolar. Bu çok olumlu e, fakat aynı zamanda tabi belli ülkelerde e, kömürlü termik santral yapımına da, e, finansman desteği verdiğini Dünya Bankası'nın biliyoruz. Ama bu e, fikri değişiklikler e, biraz zaman alabilir ama bu yaşadığımız e, son dönemdeki işin vahametini ortaya koyan raporlar, işte çeşitli çalışmalar e, belki de bu fikri değişimin hızlanmasını e, sağlayacak diyebiliriz. Kesinlikle burada protestoların bir e, doğru hedeflemesi ve doğru izleme şeyleri onun için izleme teklifimiz çok önemli i̇şte çok dünya maks yıllarca barajlara büyük barajlara destek verdi. verdi. Evet. Ama şimdi o barajların e, nereden nereye geldi e, ekolojiye insan haklarına ya yani çevreye doğaya yaptığı zararlar kat şeyler e, artı ve eksileri masaya yatırıldığında o şeylerin geri dönüşü yok mesela o yatırımın artık. E, tabi Olumsuz etkisi, etkisi zaten. Etkisi zaten belli bundan sonrası için çünkü bütün toplantılarda bu bahsediliyor bu yatırımlar. Kısa vadeli yani orta ve uzun vadeli yatırımlar yani bir baraj Tabii. yaptığınızda bir termik santral yaptığınızda bunun geri dönüşü yani karlılık açısından 5-10-15-20-50 yıla kadar e, gidiyor. İşte, nükleer santral kurulması ve yapılması 60 yıl hı -hı, yani sökülmesi hı -hı. dahil 60 yıllık ömrü var. Evet. Şimdi siz bir hükümet 4 yıllık için seç seçilen veya 8 yıllık için seçilen ikinci dönemde 3. dönemde seçilen bir hı -hı, hükümet hı -hı. 60 yıllık bir ipoteye sokuyor ülkeyi evet. ve gezegeni ve bunu hiçbir şekilde toplumsal mutabakat sağlamadan tartışmadan uzmanlardan görüş almadan kesinlikle şimdi burada yok da yok. aklıma hemen şey geldi Bulgaristan'da ha, e, nükleer evet. konusu bir referandum oldu ama yüzde altmış katılım oranı olması gerekiyormuş Çok zayıf galiba geçerli kaldı evet yüzde yirmi sorularda kaldı yirmi iki sorunun hayır dediğini hatırlıyorum okuduğum haberlerden ama hı hı. E, ki 89'dan bir ilk referandummuş. Eski bir doğu ülkesi insanlar neden mobilize olamadı? Ya da siyasi partiler bunu bir tartışmaya, ulusal bir tartışmaya dönüştürmedi mi? Dönüştüremediler. O incelemek lazım. İşte bu arada bir sürü de kaynak harcadık bu referandumu yapmak için diye de eleştiriler olmuş. Evet. Demek ki yeteri kadar kamuoyunu bilgilendirmediler. Yeteri kadar iyi anlatamadılar. Bu Davos'la ilgili belki son bir not olarak bu Lord Nicholas Stern'ı, ee, bahsedebiliriz Bu kendisi 2006'da İngiltere'de Bir iklim raporu yazmıştı Ve o dönem Gerçekleri bu iklim değişikliği Meselesiyle ilgili gerçekleri e, Abarttığı e, söylenmiş Ve o açıdan da çok Eleştiri almıştı bu Davos'ta kendisiyle bir röportaj yapılmış. Orada bu eski rapora atıfla yani geriye baktığımda riskleri çok hafife almışım. Aslında sıcaklık artışı e, durumu olduğundan gördüğümüzden çok çok daha vahim e, diye orada bir e, açıklaması var. E, i̇stersen bir ara verelim. Ondan Değil sonra e, Türkiye'deki ve dünyadaki diğer iklim meselelerini devam, e, edelim. devam edelim konuşmaya. and Jesus Ekonomi ekoloji programı devam ediyor. 2013'ün Çevre ve iklim gündemini bugün ele alıyoruz. İlk bölümde Davos'u, Dünya Ekonomik Forum'unu konuştuk. İklim tartışmaları nasıl ele alındığından bahsettik. İkinci bölümde de bu konu yine programın favori konularına GDO ile ilgili <gülüyor> evet. gelişmeleri aktaralım istiyoruz sizlere. Avrupa'da bir tartışma var GDO ile evet, ilgili Evet, Avrupa'da yine. arda arda iki haber geldi, iki önemli haber geldi. Hı hı. Birincisi, şimdi en başta şunu söyleyelim, Avrupa Birliği'nde GDO'lara... Total bir yasak yok. Aslında iki ürüne izin verilmiş bir patates bir mısır. E, 27 ülkede bunlar ekilebilir ama ülkeler e, çevre ve insan sağlığını e, öne koyarak bu şeyleri yasaklayabiliyor. Kendi ülkenin yasaklayabiliyor. kendileri inisiyatif alabiliyor Aynen. bu konuda yasaklama. bakın inisiyatif alabiliyor. Bakın. Ve burada uzun süredir tartışmalar var. Yani e, işte komisyonun verdiği karar ülkeler tarafından bloke ediliyorsa... E, bu mekanizmanın işlemediği yani ortak bir çözüm mekanizması ortak bir değerlendirme mekanizması ele alınması söz konusu ee, gelen haberde Avrupa Komisyonunun 2015'e pardon 2014-2015'e e, kadar girdiği ürünler izin vermeyeceği şeklindeydi bir evet. blok e, bir e, ambargo koyacağı şeklindeydi ama hı hı. Avrupa Komisyonu da bu haberi yalanladı sadece e, hali hazırda gelen yeni ürüne İzin vermeyeceği hmm. geliyor. 7 hmm. ürünün geli, geli, hmm. geli, izin vermeyeceği. Ve ülkelerin bir araya gelip bu konularda anlaşmasını tavsiye edeceği konusu. konusunda ben, ben de, başka bir açıklama. bir açıklama geldi. Onun dışında bir araştırma. şimdi bu kısım, O 7 ürün ne olduğu belli mi? E, belli hemen bakıyorum. 6'sı mısır bir de soya fasulyesi olmak hmm. üzere 7 ürün. Bunlar evet. bekliyor. E, Şunu da belirtelim Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi hı hı. EFSA'dan e, onay almış bunlar. Hmm. Ama Avrupa Komisyonu şu an anda geçit, geçiş, vermiyor. geçit vermiyor. Ülkeler diyor ki bir araya gelin anlaşın. Çünkü bu patak alma durumu ya da şey durumunu çözün. Hı hı. Ee, araştırmalar tabii bu kısımın en önemli yani GDOK mevzusunda en önemli konulardan biri araştırmalar. Kasım ayında Fransız'daki KK Üniversitesi'nden Jill Eric Sereli'nin bir araştırması yayınlandı. Bu da GDOK'lu Mısır'la beslenen fareleri 12 ve 13. aydan sonra Dişi ve erkek farelerde farklı aylardan sonra tümör Oluşmuşsun. oluştuğunu söyledi ve <gülüyor> bunun kanserle ilişkisinin araştırılması gerektiğini söyledi. Ki bu beslenen izin verilen Avrupa Birliği'nde izin verilen Monsanto'nun bir Ürünü. ürünüydü mısır. Onun kodunu da hemen bulup size söylüyorum. Hı hı. MON 810 kodlu. Evet. Evet. O zaman Elik çok eleştirilmişti. Çok eleştirildi. Evet, inkarcılar yine, lobilciler evet. hemen sahneye çıktılar. E, verisini açıklamadığı konusunda o haklı bir eleştiriydi ama Serenli'nin şöyle cevap verdi. Ben bu verimi açıklayacağım ama Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi de izin verdiği, yani aynı Hı -hı. ürüne izin verdiği verisini, datasını açıklarsa ben de açıklayacağım evet. demişti. Ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi bunu bilimsel bulmamıştı. Serenli'nin bu çalışması bilimsel bulmamıştı. Bilimsel bulmamıştı, bulmamıştı. evet. Buradan Türkiye'ye bir referans vermek gerekirse, hı hı. Türkiye bir güvenlik kurulu bu işi ciddiye aldı. Bursa'da birazdan da bahsedeceğiz. Bir çalıştay vardı. Geleceğin hukuksal ve sosyal boyutundan hem aktivistlerin hem de bu Türkiye'de geleceğinlerle ilgili karar verici kurumların başta gelmek yapıyor yani güvenlik kurulu başta gelmek üzere hı hı. tarım bakanlığından gelen temsilcilerin bulunduğu önemli bir toplantıydı. Orada dedi ki biz bu serelin makalesini değerlendirmeye aldık. Toplantılarımızda inceleyeceğiz. Ona göre evet. e, biz de kararımızı vereceğiz. Ki bu toplantı kararları Biyogüvenlik Kurulu'nun e, web sitesine bakılırsa son toplantısında bunun gündemini aldığı görülebilir. Evet. Yani bunu olumlu bir gelişme olarak söyleyebiliriz Kesin, aslında. Kesinlikle. Bunu, bunu inceleyecek kesinlikle, olmaları bile. Kesinlikle. E, araştırma ile ilgili son, şöyle bir not geldi Avrupa, Avrupa'dan. Gıda Güvenliği Otoritesi Serel'in araştırmasından sonra kendi verilerini... Kamuoyuyla paylaşmaya karar verdi. Evet. Ee, daha önce de bilim adamlarına açıktı ama tabi belli mekanizmalara süreçlerden geçip izin alabiliyordunuz. Bunu hı hı. kendi hı hı. web sitesinde herkesin inceleyebileceği, herkesin görebileceği şekilde e, açacağını söyledi. Kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Bu önemli bir çalışma. Belki bilim adamları bunlardan başka çalışmalar üreterek, Kesinlikle. türeterek. Tabii. E, devamı, konu, gelecektir. devamı gelecektir. Şimdi Bursa'daki ekime indeki çalıştığına evet, gidip gelelim. bahsedelim. Orada da. Hukuksal ve sosyal boyutu ele alınmıştı konferansın. Hukuksal kısmında e, biyogüvenlik hukukunun Türkiye'de nereden nereye geldiği, nasıl oluştuğu. Hı hı. E, bu konuda işte o zaman çok çarpıcı e, yorumlar da vardı. Özellikle hukuk e, hocalarının sunumlarından. Evet. Türkiye'de e, bunun yeni yeni oluşmaya başladığı ama ispat, ispat e, durumu çok zor oldu. Çünkü bunlar işte Bitki Hediye besin yedim ve zehirlendiğim çok karmaşık sağlık süreçlerinin hesaplanması sonucuyla tabii bir süreç çıkacak. sonucu ortaya çıkacak veriler Ki bunlar. Yani bir, bir şey olmadığı için tazminat ve ispat ve tazminatı çok zor konular. Çok var. zor. Burada Doğru. işte Almanya'dan bunu nasıl yapıyor, İsviçre bunu nasıl yapıyor orada. Bizde ayıplı mal kanunu yani bir tencere alıyorsunuz <gülüyor> kapağı ya da düzükle tencere alıyorsunuz düdüğü bozuluyor, <gülüyor> safı bozuluyor bizde de öyle değerlendiriyormuş. Öyle, evet. İşte evet. biyogüvenlik e, hukukunun gelişmesi çok önemli. Özellikle tüketiciler nezdinde henüz öyle bir e, dava yok. Yani tüketici davası henüz açılmadı Türkiye'de. İdari davalar var. Avrupa'da var mı? Şu anda bildiğin sen? Avrupa'da hiç. bildiğim yok. Hmm. Ama sağlık konusunda mesela bir ara Brezilya'daki e, Brezilya fıstığından alınan bir Evet doğru. alerji yarattığı e, tespit hı hı hı. edilmişti. Mısır cipslerinde bunun yoğunlaşabileceği söyleniyor ama e, sağlık ve tüketici işte çok farklı alanlarını kesiştiği için bir araya getirmek çok zor. Çok yani zor, doğru. siz bir sağlık en azından Türkiye'de için sağlığınız bulup tüketici mahkemesine başvuracaksınız. Böyle bir şey. Evet, evet, Saçma. Belki bu Fransa'daki bilim adamının yaptığı veriler e, ortaya konduktan sonra bunun belki ölçümlemesi ve direkt insan sağlığına etkisi Kesinlikle. bakımından çok daha net veriler elde edilebilir. Yani uzun yani şirketler bunu uzun verimli yani bir ilaç sektöründe olduğu gibi, gibi 5-10-15 yıllık deneme süreçlerinden sonra bunu piyasaya sürmüyorlar. En Tabii. fazla 90 günlük bir deneme sürecinden sonra piyasaya sürüyorlar ve insan sağlığı için şeyleri Riskleri vurgulanıyor ama tabii ispatlamak... ispatlamak şu çok, an çok evet, zor. Evet, çok zor. Ee, son bir haber. Ve modellemesi de ilgili. henüz ortaya konamadı. O oluşmuş değil. Değil, evet. Ee, bu çalıştayın e, raporu kitapçık haline geldi. Sunumlar kitapçık haline geldi. Bu Ekolojik Hı -hı. Yaşam Derneği'nin bir projesiydi. Evet. Ekim ayında gerçekleşti. Çok yeni, 3-4 gün önce kitap olarak çıktı. Oradaki çalıştayın, çalıştayın e, kitapçığı, kitapçığı bu. Hı -hı. Yani, İçindeki hukuksal iki oturum vardı. Hukuk boyutunu ele ve sosyal toplumsal hareket boyutunu etki ele alanı. Evet, son derece güncel bir çalışma. Evet oradaki sunumlara ulaşabilirler. Hem kitap ücretsiz kargo ücretiyle hemen adresini verelim. www.ekoder.org.tr adresinde kitapçı pdf olarak ücretsiz indirebilirler. Evet. Ayrıca kargo ücretini vermek kaydıyla da kitabı edinebilirler. Hı hı hı. Evet. Şimdi, dün, dün müydü katıldığımız anı? E, Evelsi, günü. Evelsi salı günü salı günü Evet biraz ondan bahsedelim Evet kapatmadan önce evet. İstanbul Politikalar Merkezi Merkator konuşmalarının son toplantısı Evet. Bir çalıştay mı diyelim ona? E tabi şu an için bir çalıştay şeklinde tüm gün süren Ömer Madra'nın liderliğinde ve Fuat Keyman'ın liderliğinde diyelim İstanbul Politikalar Merkezi'nde bir dünya alarm veriyor. Neden kimse duymuyor? Türkiye'de iklim değişikliğinin risklerini duyurmanın yolları. Başlıklı bir çalıştaya katıldık biz Barış'la birlikte. Oradaki katılımcılar, tabii ben işin biraz daha ekonomi, ekoloji arasındaki denge üzerinden birkaç örnek verdim ama diğer katılımcılar özellikle sivil toplumu e, temsil eden ve akademik e, tarafında çalışmalar yapanlar e, çok önemli veriler bilgiler ve fikirler e, ortaya koydu e, ve bunun e, devamında da bir e, deklarasyon manifesto, deklarasyon. E, manifesto e, ortaya konması planlanıyor. Bunun ilk adımını salı günü attık diyebiliriz ve devamı ee, gelecek ee, istersen biraz orada satır başlarından neler konuşuldu diye e, bahsedebiliriz. Üç oturum vardı. Birinci oturumda e, sivil toplum kuruluş temsilcileri evet. daha ağırlıklı olarak e, iklim değişikliğiyle mücadelede iyi örnekler evet. başlığıyla vardı. Evet. Greenpeace temsilcileri vardı. İklimağından temsilci Tema vardı. Tema vardı. temsilcisi vardı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi temsilcisi vardı. Evet işin siyasi boyutu da yer aldı. Evet. E, 350 Ankara e, vardı. Evet. evet e, i̇lk şeyde e, daha çok e, karar vericilere ulaşma stratejilerinde iyi örneklerden e, evet, bahsettik. Çeşitli kampanyalardan bahsettik. Yerel kampanyalardan 350 evet. Ankara'nın veliyelerle yaptığı kampanyadan, Greenpeace'in kömür kampanyasından, Gerze kampanyası e, ele alındı. E, Haziran ayında, Haziran 2013'te Türkiye'de düzenlenecek e, yine Mahir Gaz'ın e, 350 Orgun, 350 orgun e, bir etkinliği var. Evet, evet. 500 Bu, iklim aktivisti. Türkiye'ye gelecek. Türkiye Global gelecek. Power Shift, küresel Eksen değişimi evet. 500 genç iklim aktivisti diyebiliriz Çoğun, çoğunlukla bunlara genç, evet. ve geri döndüklerinde kendi ülkelerinde bir iklim hareketi 5 e, gün burada eğitim alacaklar. E, alacaklar ve işte bir takım takımlar oluşturup e, ülkelerine döndükten sonra da e, yerel bir takım e, iklim e, aktivitelerine yerel hareketlere Girişecekler. Bunu evet bir şekilde başlatacaklar. Globalpowershift.org'dan bunun bilgilerine ulaşmak mümkün. Belki Mahir'i de bir gün Ayrıca... bu detayları anlatmak üzere programımıza davet edebiliriz. Yeşiller ve Sol Gelecek'ten eş sözcü Sevil Turan'da iklim politikaları, yani iklimin politikte bir mesele olduğuna vurgu yapan bir, Konuşma gerçekleştirdi. İkinci bölümde de daha çok iklimin medyadaki, medyadaki. boyutu, hem sosyal medyada hem ana akım medyada nasıl yer aldığıyla ilgili örneklerden bahsettik. Orada yegişti yani şimdi ana akım medya var. Evet. Ki ana akım taraftan sen vardı radikalden serkilecek vardı. vardı, evet. Alternatif medya yeşil gazete vardı ve evet, sosyal medya imtiyacın vardı. Sosyal medyada artık şey, hayatımızın e, bir vazgeçilmez bir parçalarından biri oldu. Orada da Change.org'un e, temsilcilerini, Uygar e, Özesmi ve Serdar Paktin'i e, dinledik. E, genel olarak e, çok olumlu, çok yapıcı, verimli bir tartışma, verimli bir tartışma platformu. Yani iklimle ilgili e, farklı tarafları bir araya getiren e, hemen hemen herhalde ilk... Diyebileceğimiz evet. bir çalışma ve bunun sonucunda da bir veri bir çıktı haline gelecek bütün bu fikirler ve belki de bu işi karar vericilerini etkilemeye yönelik bir metine ulaşılacak. Bu konuyu ileki programlarımıza bırakalım. Evet. Şimdi Bu haftalık bu kadar. Ekonomi ekolojiden <gülüyor> haftaya görüşmek haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>